Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Evet. Bir iki konumuz var bugün. Çok yoğun bir gündem var ama gene de ekonomi meseleleri gidişatı da elbette konuşmamız şart. Bir tanesi Türkiye'deki işsizlik ve büyüme meseleleri. Sen de üzerinde duruyorsun yazılarında. Bir de Avrupa'daki durum Yunanistan dikiş tutturamıyor çok yoğun şeyler de var gösteriler de olmuş ama Dünya Bankası'ndan da bir uyarı gelmiş son dakikada gördüm onu da yeni krize hazırlanın diye. Evet istersen bunların üzerinde birkaç birazcık duralım. de tabii işte son işsizlik her ay biliyorsun açıklanıyor 15'inde Türkiye İstatistik durumun tarafından. Son pazartesi günü açıklandı. Ekim dönemi istatistikleri ve mevsim etkisinden arındırdığın zaman işsizlikte bir küçük artış ortaya çıkmış. Tabii bu bir aya bakarak işsizlik artık düşüştürdü. Artmaya başladı demek için belki erken ama biraz da beklenen bir gelişme ve bence belki bir, belki iki, belki üç dönem sonra işsizliğin akmaya başladığını göreceğiz. Çok basit bir nedeni var. Yani Türkiye ekonomisinde istihdamla ilişkisi, büyümenin vesaire bütün bunları iyi kötü biliyoruz. Ve bunları dikkate aldığımız zaman manzara tabii şunu gösteriyor. Bir kere büyüme düşüyor. Bu arzulanan bir gelişmeydi. Her şeye rağmen yani biraz taraftan o gözükebilir ama ekonomi yönetimi de ekonomiyi bir miktar soğutmak istiyor durumda. Yani yumuşak geniş diyoruz. Çünkü muazzam bir cari açık ortaya çıkmıştı. Ve bunun Türklerası üzerinde de çok ciddi bir baskı oluşturmuştu. Evet. Merkez Bankası ne pahasına olursa olsun son bir yıldır hatta izgillemeye çalışıyor ekonomiyi, frenlemeye çalışıyor. Buna maliye politikasıyla hükümet de aslında destek verdi açıyor belki sizlere dinleyicilere hatırlatmak lazım. Çok düşük 2011'in sonunda bayağı başarılı bir maliye politikası var şey anlamında. İşte bir şekilde açıyor düşürüyor anlamında. Milli gelirin aşağı yukarı %1,5'una falan düştü hatta biraz daha altında. Bu rakamlar biliyorsunuz Avrupa'da %4, %5'dan İstanbul'da hala %8, %9 Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum, bir yumuşak iniş senaryosu çerçevesinde dahi eğer büyüme hani yüzde dörtte tutmaya bilirse dört beş arası, hı hı. bu senaryoda dahi işsizliğin az da olsa artma ihtimali çok yüksek. Buna yumuş, çerçevesinde... yumuşak yumuşak artış diye bir tabi, evet, yani, terim kullanıyor. Terim kullanıyor. Yumuşak artış dedim yumuşak inişi ima ederek hı hı. çünkü yani. Askeri herhalde e, iş gücü e, özellikle tarım dışında 600 bin, 700 bin arasında bir artış sergilecek önümüzdeki yıl. Bu kadar a, miktarda bir iş yaratabilmek için tarım dışı sektörlerde %4'ün herhalde kârı üzerinde, büyük bir olasılıkla %5'in üzerinde bir büyüme gerekli. Şimdi bunu Türkiye ekonomisinin a, başarması hemen hemen olanaksız. Yani şu anda hiç kimse böyle bu kadar yüksek büyüme tahmin etmiyor. İşte en iyi ihtimalle dediğim gibi hükümette orta vadeli programda %4 görülmüştür. Benim de şahsen tahminin %4 civarında olacağı. Şey tekrar düşürdü. Dünya Bankası biraz önce sen işte uyarıda bu bulundu. Evet. İstikçilere aktardın. Orada hem dünya büyümesi revize edilmiş durumda. Tabii buna bağlı olarak Türkiye de mesela %2.9 Dünya Bankası en son OECD %3, IMF %2 işte Merin Lynch çok tartışıldı. Ben doğrusu pek katılmıyorum %0 dedi. Yani büyüme e, düşecek. Tabi ne kadar düşeceğin büyük bir tartışma var. Önce ya de, de rakamları, tahmin rakamları söyledim. Tabi daha da aşağı giderse yani %4'ün altında daha bir sert iniş senaryosu ortaya çıkacak olursa bu sefer yumuşak Artış değil de sert artışlar kaçınılmaz gibi olacak işsizlikte. İşsizlikte evet. Dolayısıyla yani bu şey açısından önemli. Tabi bunu bilmek önemli. Bunu aslında ekonomi yönetimiz de biliyor. Ama ben çünkü yazımda da a, sorduğum gibi yazıyı bittirirken başbakan biliyor mu? Biliyorsa ne düşünüyor? A, burası bence önemli. Çünkü işsizliğin işte son iki yıldır düşmesi özellikle 2011 seçimleri, Haziran seçimlerinde tabii iktidarın çok destekleyici oldu. bütün bu ekonomik gelişmeler, çok yüksek büyüme, hızlı düşüş hissedik işte Avrupa'nın durumu hemen şeyken gözümüzün önündeyken e, fakat bundan sonra işte şeyde reformlar yani hem demokratik reformlar bütün bu Uludere son, işte daha önce Dink, bu mahkemenin verdiği karar e, Şeyin, o özel kuvvetler polisinize o o kan dediğim diye gidiyor ama e, Ankara'da şeytan intihar etti denilen şimdi onun öldürüldüğü ortaya çıkıyor yani bir dişi aslında adreste evet. övünüyordu benim zamanımda işte faili net şur yok ben gömüt kürçetlerin üzerine gidiyorum a, vesaire kürçet yani işte çok iyi biçimde aksıyor anap ne yapakkepe ne yapacağını Bilemiyor ona dedim bakın labşüs herhalde bu. Ee, evet. Sonuçta şunu söylemeye çalışıyorum eğer ekonomide zaten e, siyasi e, cephede çok parlak değil bir dişat eğer ekonomide e, teklimeler başlarsa e, bu iktidarı çok sarsacaktır zaten kendine özgü problemler var biliyorsunuz bu üç dönem meselesi. Evet. yönetilecek. Doğrusu ben de tam kestimemiyorum. Yani hemen hemen bütün kurucu babalar şeyler, önde gelen isimler tekrar milletvekili olamayacak. Başta başbakan olmak üzere. Hadi o diyelim cumhurbaşkanı oldu. Yani çok büyük belirsizlikler ortaya çıkmaya başladı. Bu iyi değil. Evet, yani be, be, çok uh, alo, uh, yani özellikle de uh, ciddi olarak bazı çatlaklar da göze çarpıyor. Duyabiliyor musun? Evet, biraz yüksek sesle konuşabilir miyim? Evet, şöyle, yani e, gerek bu Ulu Dere'deki e, 34 köylünün öldürülmesi konusunda herhangi bir açıklama yapıp e, hiçbir delili de ortaya koyamamasından. Büyük bir durgunluk hatta neredeyse bir felç durumu var mesela iktidarda evet. öyle görünüyor. İkincisi evet. bu senin sözünü ettiğin işte faili meçhul cinayetinde Behçet Oktay cinayeti de bayağı ciddi bir problem yarattı. Arkasından da şimdi bu ranting davasında alınan son kararı da kısmen savunmak zorunda kalan yumuşak ve muğlak açıklamalarla geçiştirmeye çalışan bir tereddütlü tavrı var. Hem Başbakan'ın hem Başbakan Yardımcısı Arıncı'nın hem de Adalet Bakanı'nın buna karşılık da hükümet içinden de bunun vicdana ve akla uygun olmadığını söyleyen sesler de yükselmeye başladı. Ömer Çelik ve Ertuğrul Günay gibi. Yani ciddi bir sarsıntı da görünüyor. Bence de. Evet. Şimdi peki bu çok birden dönebilir yani gibi bir şey sonucuna varabiliyoruz herhalde o zaman. Yumuşak artış yılı diyorsun ama birden. Yani bire... ben tabii yumuşak artış bence en iyi bu şey, senaryo. Evet. senaryo. Evet. Ama dediğim gibi yani değer Avrupa ekonomisi özellikle Bir krize yuvarlanacak olursa Dünya Bankası'nın işte <gülüyor> IMF'de uyarıyor, Dünya Bankası uyarıyor. Bir çok itik kriz riski var. Şu bu, bu eğer gerçekleşti takdirde tabii Türkiye'de öyle %4 büyüme hayal olur. Yani çok daha aşağılara iner. Şimdi onu kestiremiyorum tabii. O krizin şiddetine bağlı ama her halükarda yani %0, 1 hadi, ihtimalle 2, 10 bile zor. O durumda tekrar işsizlikle ciddi bir artış olur. Evet. Tabii ki bu dünyanın sonu ya da iktidarın sonu anlamına gelmez ama bunların hepsi bir araya geldiği zaman e, bence çok ciddi e, bir zorlama e, iktidar açısından ortaya çıkacak. E, yani dağılma, e, siyaseten hani bir dağılma e, olayı ne bileyim daha önce işte Anavatan Partisi'nde yaşandığı gibi Onu tam pek mümkün görmüyorum ama e, şeyi de unutmayalım yani ana vatan partisinin de e, dağılmasına neden olan e, olaylar ekonomideki e, başarısızlık ve siyasetteki tıkanıklık önemli ölçüde rol oynamıştı. Türkiye e, değişim istiyor, değişmek zorunda Türkiye e, ve Adalet Kalkınma Partisi bu değişimi bugüne kadar çok başarıyla özellikle ekonomide önemli ölçüde başarılı oldu. Bugün kabul etmek lazım. Bu sayede yönettiği için bu değişimi yönetebildiği için sürükleyebildiği için başarılıydı. Ama daha sonra eğer bunu devam ettiremezse tabii başka senaryoları açık hale geliyor. Evet. Belki bir de şeyden de kısaca bahsedebilirsek yani Avrupa'daki durum özellikle sen defaatle bu konu üzerinde yazdın ve konuştun da Yunanistan bu Başta olmak üzere bu genel formülle bir çıkış yolu bulunamadığı anlaşılıyor. Yani kemer sıkma evet. ile çıkılamıyor bu işten. Özellikle de Yunanistan'da mesela evsizlerin sayısında müthiş bir artış olduğu intihar oranlarının çok yükseldiğine dair haberler de peş peşe geliyordu. Mesela Yunanistan'dan kurt kurtaramıyorlar galiba. Ne diyorsun? Yani <gülüyor> Yunanistan en yakın tehdit ee, tabii diğer e, şeyler de var İtalya, İspanya, bu teki aslında kötü gidiyor. Fakat Yunanistan en yakın tehlike öyle diyelim. E, çünkü e, ya yani yöneticiler olmaktan çıktı bence bu çok açıkça görülüyor. E, bunu bir ihtimalle Avrupa da görüyor, Rusya'da görüyor, Merkel'de görüyor, Sarkozy'de görüyor. Ama çok fazla ellerinde yapılacakları bir şey yok. Ellerindeki şu anda tek reçete işte mevcut ikinci istikrar planı. odan 100 küsur milyar euro daha verilmesi lazım Yunanistan'a. Çünkü zaten piyasalardan borçlanamıyor bilindiği gibi şu anda. Zaten piyasalar batık muamelesi yapıyor Yunanistan'a yani. Tahvilleri o kadar düşük fiyatla satıyor ki sanıyorum yüzde otuz civarında falan faiz yani. Evet. İkinci ay piyasada. Ee, dolayısıyla e, Yunanistan'a e, şu anda e, işte bu planı uygula e, demekten başka hiçbir şeyleri yok ellerinde başka bir reçete başka bir alternatif yok. Bu plan da tartışık sanıyorum dinleyicilerde herhalde. biliyorlar ama hatırlatayım yani üç yıl içinde mesela 150 bin ne bunun işine son verilecek. Hmm. Ee, ücretlerin düşürülmesi lazım. Sadece komuta değil özel dediğim nasıl olacak belli değil. Çok ciddi özelleştirme büyük şeyli iddialı, büyük çaplı özelleştirmeler 50 milyar euro unuttum şimdi 4 veya işte 5 yılda 4 var. içinde bu 50 milyar euro olup özelleştirme yapılacak şimdi bu özelleştirme dediğimiz ama bunların, bunların alıcısının olması lazım, bunlara para vermesi lazım yani giderek kötü, kötüleşen bir ekonomide üstelik o kamu şirketlerinin o kadar güçlü sendikaları var ki alan bunları tabii kârlı hale getirebilmek için yeniden yapılandırması lazım. Bunu nasıl yapacağı belli değil. Evet. Dolayısıyla özelleştirmeden takılmış durumda. Şii memurları bu kadar insanı zaten işsizlik şu anda abi diyorsun %20'ye yaklamış durumda usta da. İstihar i̇şte ise her iki gençten biri işsiz Yunanistan'da. Şimdi bu ortamda yani böyle sadece kemer sıkarak bu iş topluma da kabul ettirilemeyeceği zaten fiilen de e, uygulanamayacağını düşünüyor bu istihar planı. E şimdi dolayısıyla e, geriye e, ne kaldı? Şüphel size parayı vermem e, kalıyor. Sen bu planı uygulamazsan en son yani Merkel'in en son iki gün önceki daha demeciyi yani lüksel öyle bunu mutlaka uygulayacaksınız bu planı yoksa bu işte yüz milyarın onu da tabi şey veriyorlar dilim değil, veriyorlar 8 milyar verilecek 12. ay içinde yatırdıkta. evet bunu vermeyiz o parayı vermiyoruz. O parayı vermemek demek Yunanistan'a zaten Yunanistan filan o zaman iflas neyiz. Zaten onun şantajını da yapıyor. O zaman diyor ben de iflas edelim, iflas bayrağını çekelim. E şimdi bu tabii büyük bir kaos. Yani planlı bir şekilde Yunanistan eğer borçları daha büyük çapta sinirseydi ama aynı zamanda Örül'den çıkartıp işte ona göre bir belki yatırım desteği, yani ekonomiyi büyümeye tekrardan geçirdik. İşte Salk kemer sıkma yerine. Böyle bir genel plan yapılabilseydi çünkü Euro'dan çıkıp paranın değer kaybetmesi mümkün olmadığı zaman işte böyle ücretleri düşüreceksin diyorsun. Yani deflasyon lazım. Nasıl deflasyon yapacak? Bunun mekanizmaları yok. Toplum kabul etmiyor. Yani dolayısıyla içinden çıkılmaz bir hale getirdiler. Evet ki binlerce... Yunanistan. da zaten karşı çıkıyor Euro'dan çıkmaya. Bunu da gözü alamadı Avrupa'da. Böyle bir planı yok. Elinde böyle bir hukuk yok. <gülüyor> yani para birliğini kurmuşlar fakat para birliğinden nasıl çıkılacağını görmemişler. Evet binlerce Şimdi, kişi de gösteri yapıyor. O anlamda çok büyük riskler var çünkü Yunanistan yönetilmez durumda dedim eğer Bu şekilde iflasa sürüklenecek olursa, yani son dakikada Avrupa ne diyecek? Hem bu planı peki sen yumuşatalım ama parayı da verelim mi diyecek. Bundan da çok şey olamıyorum, emin olamıyorum. Çünkü bu da çok ciddi bir ahlaki sorun yaratacak. Yani o zaman diğerleriyle de, Portekiz de yumuşama ister. Portekiz de destek ister, İrlanda da ister. Peki ama sevfit sevfitin zaten bir ahlaki sorun baştan beri yok mu ortada başka yerlerde zaten tamamen bu krizin sorumlularını kurtarıp bütün yükü de e, halk kitlelerinin sırtına yıkmak gibi de bir ahlak problemi yok mu zaten olmaz olur mu o ahlaki problem başka bir oytu daha doğrusu zaten bu tip istikrar planlarının Yürüymeyişinin altında da bu neden yatıyor? Çünkü Yunanistan'ın zengin takımı, işte iş adamları vesaire, tüccarlar zaten paraları götürmüşler. İsviçre'ye koymuşlar. Bunlar yıllarca vergi ödememiş. Kilise mesela orada başka ilginç sorunlar. Biz o kadar tabii iyi anlayamıyoruz bunu. Biz de böyle bir şey kilise gibi bir müessesi olmadığı için. Yunan Kilisesi mesela vergi vermiyor. Şimdi herkes kemer sıkıyor, vergiler arttırılıyor. Bunlar kendilerini muaf tutmak için büyük bir direnç gösteriyor. Ve bunun üstesinden gelemiyor Yunan yönetimi, hükümeti, Yunan toplumu. Yani kiliseye sen kardeşim yeter artık herkes kemer sıkıyor, sen de biraz kemersin. Servetinden başla bakalım, vergi vermeye diyemiyor. Şimdi bu tip... Ahlaki sorunlar tabii muazzam o, o da ayrı ama bir de ben şey açısından diyorum ahlaki sorun yani Yunanistan'a e, işte bu başka çareleri olmadığı için hani kıyak tabi caizse kıyak geçmeye karar verirlerse daha çok borsi dedim. Yara Merkel söyledi onu şu anda zaten e, özel bankalarla son görüşmeleri yapıyor Yunanistan hani borç silindi denmişti o daha bitmiş bir konu değil çok silindi denen özel bankalarla Yunanistan yeniden borcu yapılandırmak için konuşuyor. 30 yıla çıkartacak işte bir bölümünü o özel bankalara olan borçlardan. O arada faizler işte ayarlanacak falan filan. Şimdi faiz konusunda mesela tam anlaşılamadı. O da ayrı bir büyük bir iş konusu. Yani o konu dahi bitmedi. Üstüne daha başka borçları özel bankalara siliftemezsiniz. Biz hat bunu şeyin yapması lazım, üstlenmesi lazım. Avrupa'nın yani sonuçta diğer Avrupa ülkeleri vergi mükelleflerleri bu kıyam faturasını kabul etmeleri lazım. Bunu nasıl kabul ettirecekler? Bunu kabul ettirmek için hadi yani diyelim ki dediler Yunanistan istisna gününe kadar bunu sübiliyordu. O zaman işte ben de diyorum ki bu kadar kıyak günden istana geçmiyorum. Seyahat geçim diyecek mi olur? Evet, evet. Orada daha iyi. İşte oraya İtalyanlar bunun sorunu yok. Yani evet. orada hakikaten büyük bir risk var Avrupa'da ve bu, bu, bu, bu, bu, bu Avrupa'nın bunu yönetememesi durumunda ve bir krize yuvarlanması durumunda tabii bizdeki durumda çok daha uh, tatlıs olacak. Evet, 2012 çok uh, kolay geçiciye benzemiyor.